Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dasınız Herkese günaydın Bugün e, Pelin ve Serkan Aramızda yok e, Ben Mehveş Evin e, Stüdyoda e, Açık Radyo dinleyicilerinde Yakından tanıdığı Mimar Korhan Gümüş var Kendisi kırmadı e, geldi buraya e, Ama meseleler önemli Konuşuluyor bazen üstünden Geçiliyor e, bazen Yarım yarım tartışılıyor ben de Korhan Bey'le e, özellikle AKM, Atatürk Kültür Merkezi üzerinden çıkan son tartışmaları beraber değerlendirmeyi istedim. Nedir? E, Tayyip Erdoğan, e, Taksim'deki sanatçılarla yapılan iftarda AKM yıkılacak diye bir açıklama yaptı. Ve bunun üzerine böyle bir e, gürültü koptu. Şimdi AKM zaten yıllardır harabe halde. 9 yılı buldu değil mi Koran Bey? Yani evet, 9 terk, yıldır, edilir, 9 yıl oldu. terk edilmiş vaziyette. Çürüyen vaziyette duruyor. Arada bir takım bir projelerden vesaire bahsediliyor falan. E, ve tabii bir sürü politik gelişmeyle beraber... E, ...artık AKM üzerinden başka türlü bir tartışma dönüyor. Ama sizin bu konuda... ...bugün gazetede duvarda da çıkan çok güzel bir yazınız var. Yani yan, bu işin yanlış tartışıldığını en başından söylüyorsunuz. Neden böyle? Şimdi zaten tartışmaya baktığımız zaman... ...gündeme giriş biçimde bir tuhaflık var... ...yani hı hı. sürekli... ...yani en tepeden... E, ...bir şey açıklanıyor... Ve ...ondan sonra tartışma başlıyor... ...oysa ki yani bir mimari konu... ...şehirle ilgili bir konu... E, ...burada bir ihtiyaç var... ...yani işte bir e, şehrin... E, ...kültür altyapısının en önemli bileşenlerinden biri... ...bunun aslında... E, ...şeyden gelmesi lazım... ...bu gündemi oluşturacak olan kurumlar... ...aslında bağımsız kültür kurumları olmalı... ...dolayısıyla AKM tartışması şunu gösteriyor... Kültür sektörünün resmi ve özel şeklinde yani piyasa ve resmi taraf şeklinde ayrıştığını ve bunların birbiriyle ilişki şeyinin dışında ilişkisinin dışında başka bir şeyin e, aktörün devreye girmediğini gösteriyor. Çünkü e, piyasa aktörleri genellikle işte ihalelere girerler, işte e, şey için e, çıkar amaçlı e, etkinlikler yaparlar ve onların asla stratejik e, katkıları sınırlıdır. Resmi aktöre bırakılır bu durumda. Bütün her şey. Belki Türkiye'deki otoriterleşmenin temelinde de bu var. Resmi tarafın aslında bütün şeyiyle yani kurumsal e, şeyleriyle, işlerişleriyle e, bütün toplumun kültür sahasını biçimlendireceğini varsaymak. Oysa bu ki, sadece e, iktidardan e, kaynaklanan bir şey değil, değil demek istiyorsunuz değil, değil mi? E, yani temsil sahnesi haline gelmesi de zaten AKEME'nin nedeni bu. E, Taksim'in ve e, AKEME'nin Çünkü Tamamen e, bu ulusal e, temsil yani devletin e, ki, nasıl bir kültür politikası dikte edeceğini topluma belirleyen bir program üzerine konuşuluyor. Siyasetin amacı siyaset sanki böyle bir şey e, bir araç ve toplumu değiştiriyor. Yani hep böyle siyaseti e, şeye nesneye doğru uyguladığımız bir tasarımsal bir e, faaliyet olarak görürüz. Oysa ki bu etkileşimli bir ilişkidir. Bunun tek taraflı olmaması gerekir. Hakeme konusunun sürekli resmi taraf üzerinden tartışılması ve oradan böyle sanki şey çıkarmak ister gibi yani gündemde kavga çıkarmak ister gibi gelmesinin nedeni bence burada şeyin asimetrik bir kültür sektörü olmasında buradaki şeyin hayırseverlik altına sıkışmış kalmış olması. Yani Türkiye'deki kültür sektörünün özellikle İstanbul'da tamamen filantropi Temelli gelişmesi yani ne hayırseverlik olarak oysa ki kültür şehrin yaşamsal bir işlevidir ve kentsel dönüşümden işte kentin gençlerinin eğitiminden işte sağlık konusundan çevre hareketlerine kadar bunların hepsi aslında kültürün içindedir ve bunların hiçbiri yani böyle hayırseverlik tanımı altında gerçekleşmez kamu kararlarının aslında bütün içeriğini oluşturan şeydir kültür. Yani planlar, projeler, araştırmalar, arkeoloji, tarih neyse yani bütün bu kültürel alandaki faaliyetler aslında kamu kararlarının e, sadece siyasi tercihlerden ibaret olmadığını bunu kurumsal işleyişlerle gerçekleştiğini görürüz. Eğer siz bunları piyasaya bırakırsanız o zaman siyaset otoriterleşir. Peki çok güzel söylediniz evet. ama burada şunu e, merak ediyorum. E, başka bir çare var mı? Yani başka bir şey yapılabilir mi? Yani diyorsunuz ki. Sürekli resmi taraf üzerinden bir tartışma var ve yani, otoriterleşmeyi de e, bu, buna bağladık. E, peki e, bu kurumların başka bir şansı var mı? Yani gerçekten kendi alternatiflerini sunmaya, tartışmaya, açmaya e, imkanları özellikle şu dönemi düşünerek, yani son bir iki yılı düşünerek belki, yani ondan öncesinde belki daha mümkündü ama son bir iki yılda e, özellikle sivil toplum üzerindeki, e, baskılar vesaire üzerine artık e, yani hep de, de iktidarı karşı odak olarak almaktan başka çare bulamayan bir söyleme sıkışılmışlık var. Aslında buraya durup dururken gelmedik tabii. Hı -hı. Yani Taksim üstüneki tartışmalar ya da AKM'ye baksanız bu zaten ortaya çıkıyor. Yani şimdi Taksim projelerinin tarihini ben öğrenciliğimden beri takip ediyorum. İşte bu dalış tünellerinden oluşan otoyol kavşağı projesi e, ben öğrenciyken de vardı. Üzerine AVM yapılıyordu yani o zaman kışla değildi AVM'ydi açık açık AVM'ydi ve bunu yapan da işte üniversite profesörleriydi yani bu projeyi yapanlar ve diyorlardı ki işte bununla metro finanse edilecek. Dolayısıyla Erdoğan kucağında hazır buldu bu projeyi belediye başkanı olduğunda yani 94'lerde bu proje zaten çoktan uygulama projesi haline gelmişti. Bu projeyi kucağında buldu ve uygulamaya kalktı. O zaman işte şey oluştu, bir platform oluştu ve tartışıldı vesaire. Her dönem yani her BD başkanı bunu gündeme getirmeye çalıştı ve hep AKM içinde. Yani orada böyle bir tanımsızlık var. Yani bu AKM meselesinde şeyin tescilli birinci grup eser olduğunu biliyoruz. 98 yılında alınan bir karar 99'da yayınlanmış gerçek. Şimdi bu karara bırakabilir miyiz? Yani AKM'nin korunmasını bir kültür yapısının dönüşümünü Çünkü iyi yönetilmediğini de biliyoruz AKM'nin Gezi'nin de iyi yönetilmediğini biliyoruz Oraya işte tonlarca tuz döküyorlardı Otopark olarak kullandılar Binlerce otomobil park ediyordu geziye yani rekreasyon alanına yasak olmasına rağmen bizzat belediye eliyle 5000 tane otomobil park ediyordu her gün. Bunları dışarı attırana kadar canımız çıktı, ağaçları kestiler. Yani orada mezar taşları çıktı, onları çöpe attılar falan filan. Yani birçok bir mücadele yaşandı. İşgal ettiler, oteller yaptılar, böldüler. Yani 19. yüzyılın perasıyla 20. yüzyılın şişlisi arasında kalmış bu güzide yeşil alanı, rekreasyon ve kültür alanını içinde... Operanın da bulunduğu, çok amaçlı salonların bulunduğu, açık hava oldu. olduğu aslında bir komplekstir bu. Bunun bir yönetim planı bile yapılmadı. Bunun yerine biz koruma kurulu kararlarının arkasına sığınıp yapamazsın diyoruz. Tozuna bile dokunamazsın. Bence bu yeterli değil. Burada daha önce bir bağımsız inisiyatif oluştu ve hiç beklenmedik bir şey yaptı. Müthiş bir etkisi oldu bunun. Çünkü binayı yıkalım ne istiyorsanız yaparız yani yarışma da olsun ne de olsa olsun yeter ki yıkalım. Hayır önce düşünmek gerekir dedi bu inisiyatif ve İstanbul'da işte kararlı bir kültür inisiyatifiydi bu aslında. Mimarlarda var içinde ama şeyler de vardı yani kültür yönetimi uzmanları falan bunlar bağımsız olarak çıktılar ve dediler ki biz çıkarımız 2008, için 2008 bu... 2009 mu? 2006'lardan sonra 2007'lerde ki falan bu hinselif oluşmaya başlamıştı. Birçok konuya el attılar. Hem taksim, e, hem geziye, hem AKM'ye, hem Yeni Kapı'da yapılan o kazulet inşaata her şeye el atıldı. Ve Sulukule projesi. Bunların hepsine bu grup aslında bir tür yaklaşım getirdi ama AKM'de son derece başarılı oldu. Çünkü o dönemin Başbakan yardımcısı Hayati Yazıcı yani bunu yıkalım. Siz ne istiyorsanız yapacağız. Çünkü etkili olduğunu gördü. Kim zaman 5 ...100 kişiye ulaşıyordu bu topluluk ve üniversitelerde, kültür merkezlerinde toplantılar yaparak görüşlerini anlatıyordu. Ve e, tabii Murat Tabanlıoğlu da bunun e, gönüllü olarak e, şeyin kolaylaştırıcılığını yapıyordu. Sonra ilginç bir şey oldu... Çünkü Kültür Bakanlığı'nın bu binayı restore etmesinin mümkün olmadığı zaten çok açıktı. Yani kendi ihale yöntemleriyle bu tip müelliflik hizmetlerini kullanması mümkün değil. Yani o elektromekanik sistemleri mesela sahne sistemleri için o karmaşık sistemlerin Bambaşka içindeki hangi, evet, şey lazım, hangi parçalar koruna, korunmalı neler değişmeli bu know-how'ı yani bakanlığın ile yaptırması mümkün değil. O yüzden zaten restorasyon projeleri genellikle başarısız oluyor. Bu gönüllü girişim. ...hiçbir bütçesi olmadığı halde ilk başta... ...bütün bu müellifleri çağırdı... ...ilk AKM'nin inşaatına katılan... ...proje firmalarını da çağırdı... ...ve daha düzeyindeki statikçiler... ...çalıştı... ...binanın statik durumunu incelemek için... ...ondan sonra enerji etkin hale getirmek için... ...bütün kaplama sistemleri, cephe sistemleri... ...yeniden projelendirildi... ...bu elektromekanik sistemler çok önemli... ...çünkü... AKM'nin ilk tartışma oradan başlamıştı. Hani yeterli mi değil mi? Dünyadaki örneklerle karşılaştırıldı ve mükemmel bir altyapıya sahip olduğu, akustiğinin gayet iyi olduğu, sahnesinin de yeterli olduğu ve çok dünya standartlarında olduğu ortaya çıktı. Çünkü zaten yapılırken bunlar dikkate alınmış. Dolayısıyla bir güncelleme projesi yapıldı. Fakat bu güncelleme Ya yani ilk başta kabul etmek istemedi hükümet. Yani onun tabi amacı yeni bir şey yapmak falan. Fakat sonunda razı olmak durumunda kaldı, hatta bütçe ayırmak durumunda kaldı. Bu girişimin çok tuhaf bir şekilde üzerine restoran yapılıyor diye durdurulması e, hükümeti rahatlattı. Yani tam tersine hani. O zaman koruyor. medyada çok e, yazıldı, çizildi hani o e, yenileme projesi, <Gülüyor> aman AKM şöyle olacak vesaire çok. Yoğun eleştiri ağırlıklıydı değil mi? Evet ama yani bu tabii eleştiri olması çok doğal ve gerekli. Hı hı. Yani her şeyin eleştirilmesi lazım. Gerçekten üzerine mesela restoran yapılıyorsa bu tartışılmalı. Hani ben yapılamaz demiyorum ama tartışılması gereken bir şeydir. Yine e, yapının nasıl kullanacağı da bence çok önemli. Çünkü iyi kullanılmıyordu hakem ah, hepimiz biliyoruz. Galerisi bir özel galeri kadar bile kullanılamıyordu etkin değildi. Yani burada devletin kültür yönetimiyle ilgili bir çelişkisini zaten tanıyız biz. Sadece bir binanın e, mimari açıdan işlevini yitirmiş olması ya da işte bir enkaza dönüşmüş olması değil. Aynı zamanda devletin kültür yönetiminin bir enkaza dönüşmüş olması söz konusu. Bu çok açık ortadaydı. Dolayısıyla aynı zamanda katılımcı bir şekilde bu yönetim nasıl olabilir konusu da tabii gündeme geldi ve o da tartışıldı. Belki de en çok rahatsız olunan şey buydu. Yani binadan çok... Burada statükoyu temsil eden ve devlet erkini kullanarak ayrıcalık devşiren topluluklar rahatsız oldular. Farklı kesimlerden. Yani bunu sadece iktidar demiyorum, iktidarlar diyeyim. Hı hı. Bunların hepsi rahatsız oldu. Çünkü bu aslında bir şey dönüşüme işaret ediyordu. Oysa ki şimdi resmi model çok kolay, kolay piyasayla bütünleşiyor. Siz hem resmi tarafta çalışıyorsunuz. Bir kültür insan olarak hemen özel sektörde de bir proje yapıp resmi kurumda ürettiğiniz bilgiyi resmi sektörden özel sektöre satabiliyorsunuz. Kendi kendi bilginiz değil. Siz bir üniversite adına mesela bir araştırma yapıyorsunuz. Bunu özel sektöre satabiliyorsunuz. Bir proje yapıyorsunuz. Üniversite adına alıyor bu iş. Sulukule projesi böyle yapıldı mesela. Ama bunu şey olarak satabiliyorsunuz. Şimdi bu e, Türkiye'de çok yaygın. O yüzden resmi zannettiğimiz şey aslında hiç resmi değil. Son derece özel. Tamamen gizli Gizlenmiş bir e, öznerlik içeriyor ayrıca. Kamu kişilikleri kullanılarak aslında büyük çıkarlar elde ediliyor. Bence AKM'nin bu şekilde bağımsız bir inisiyatifle dönüştürülmesi bu çıkar odaklarını rahatsız etti ve bir tuzak kurulmuş. E, ve bu şey hiç bilmeyen, projenin sanki şeffaf bir şekilde geliştirildiği e, bilinmiyormuş gibi, o toplantılara sanki bu insanlar katılmamış gibi tamamen bir yalanla üzerine restoran yapılıyordu. Onun için e, proje iptal edildi ama yani mahkemede de Gerçi bunu bir bahane olarak kullandı tabii de dönemin e, hükümeti iktidarı. Ondan sonra çok rahatladı. Çok rahatladı Özellikle Erdoğan kapatıldı. çok rahatladı. Hı. Ben bunları biliyorum. Bunlar zaten yaptırmazlar. İstemezler ki o zaman o nasıl böyle sevindi? Yani e, o zaman yapmıyoruz. Çok güzel dedi. Zaten üstündeki baskıyı kaldırdılar. Yani Erdoğan orada sıkıştı köşeye. Aynı gezi olayında olduğu gibi. Köşeye sıkıştı. Sulukule'de de mesela sıkıştırıldı e, şey belediye mesela. Sıkışınca onların imdadına yardımına bu e, şey mahkeme kararı yetişti. Bilir kişilerde o güzel Beyoğlu projesini yapan hani böyle ahşap üstüne pirinç layfalarla şey, komik bir proje yapmışlardı. Herkes dalga geçmişti. O proje yapan kişiler yani orada bir gizli ittifak vardı. Yani kamu kişiliklerini kullanarak bu tip proje işleri alan topluluklar böyle bağımsız girişimlerden son derece rahatsız oluyorlar ve el birliğiyle hem iktidar tarafı hem de bu statüko uyuk, şey yapan muhafaza edip kendilerini çıkar sağlamak isteyen topluluklar el birliğiyle bu bağımsız girişimi bastırdılar. İşte karanlıkta kalan bu AKM olayında ve hı hı. aslında diğer konularda da. Yani Türkiye'de bu çok hı hı. belirgin bir şey. Ne zaman ki bir şey filizleniyor mesela gezi olayı gibi. ...bunu aslında iktidar odakları bundan rahatsız oluyor böyle bir şeyden. Çünkü sivil toplumun birbiriyle ilişki kurması... ...Mesela BİTAT'ta da buna benzer bir şey oldu. Doğru. Yani köyler yakılırken, zorla tahliyeler yapılırken... ulusal sivil toplumla bütünleşti buradaki kuruluşlar... ...cılız girişimler, bütçesi olmayan... ...o koskoca bütçeleri olan kuruluşların hiçbiri cesaret edemedi. Ama hiç şeyi olmayan, deneyimi bile olmayan hatta sadece... Bütçesi, mekanı değil, altyapısı değil. Deneyim bile olmayan insanlar bir araya geldiler ve bir mucize gerçekleşti. Devletin o zamanki Güneydoğu politikası bir şekilde şey yapıldı. Yani değiştirildi. Hem de büyük bir şey oluştu. Yani bir kamuoyu baskısı oldu. Ustası kamuoyu baskısıyla bütünleşti bu. Ve hiçbir zaman hani dışarıdan dayatılan bir şey gibi olarak da algılanmadı. Birleşmiş Milletler konferansı sırasında Türkiye kendi şeyini gözden geçirmek zorunda kaldı. Baya bir şey oldu yani orada. Ee, bir hesaplaşma oldu. yani Bir e, süreç yaşandı. Ama bu dediğim gibi yani Türkiye'de bugün bile şartlar ne kadar zor olursa olsun. Mesela AKM'e güzel bir şey, örnek. Buradan başlayarak bir adım atılanabilir. Yani çok sembolik bir şey çünkü. Peki e, şimdi bağımsız girişim e, bu hikayelerden sonra dağıldı dediniz. E, yani bir şey yapılacak bir şey ama Etkisizleşti. Etkisiz... Dağılmadı ama yani etkisizleştirildi. Bugün yapılabilecek ne var? Yani bu, bugün gelinen noktada işte AKM'ye yıkılacak diyor. Erdoğan artık herhalde zaten çürüme noktasına geldikten sonra herhalde zaten var olan şeyin üzerinden tekrardan bir ...restorasyon yapmak çok daha güç ve maliyetli olacağı için de... ...ama tabii bir de yerine ne konacak, nasıl bir şey konacak o belli değil. Yani en büyük sorunlardan biri, biri de bu. Şimdi var olan girişim ve girişimler ne, ne yapabilir şu noktada... ...çünkü şöyle de bir durum var özellikle bu imarla ilgili, taksimle ilgili... ...projelerle ilgili böyle bir panik hali. Yani... Ee, bir takım mahkemeler devam ediyor, bir kararlar çıkıyor, onlar geri alınıyor vesaire. Ee, böyle bir dağılmış e, ve panik halinde bir e, sivil toplumda söz konusu. AKM için bir yere gelip e, farklı tarafların bir yere gelip oturup e, o zaman olduğu gibi bir 10 sene kadar ya da 8 sene önce kadar olduğu gibi e, ya bizim şeyimiz budur, bizim önerimiz budur. Ee, AKM için önerimiz budur demesi e, ne katar? Yani olabilir mi her şeyden önce? Başka evet. çare yok ben size söyleyeyim. <gülüyor> yani bu kayıkçı dövüşü içinde AKM değil Türkiye'nin hiçbir sorunu çözmek mümkün değil. Evet. Yani şimdi AKM işte birinci grup tescilli eser yıkamazsınız cevabı. Yani şimdi bu kadar komplek, kompleks bir konuyu bu kadar çetrefilli bir konuyu. ...biz bir e, tescilli yani... ...koruma kulunun tescilli kararıyla... ...çözemeyeceğimiz çok açık. Yani bunun karşısındaki... ...Erdoğan'a karşı bizim argümanımız... E, ...vallahi dokunamazsın çünkü... ...o tescilli. Yani tabii... ...bunu kullanabiliriz. Bu da bir... Hı -hı. ...şeydir. Ama burada... ...asıl mesele olayın... ...kendisini keşfetmektir. Yani... ...burada mesele sadece bina da... ...değil ama yani binanın... ...kendisinin de bir katılım hakkı var. Binanın çünkü... ...kendi özellikleri var. Hani şeydeki İstiklal Caddesindeki yerde duran taşlar gibi biz onları görmüyoruz. O taşlar sanki yok. Yerine yenisi gelecek hep. Oysa ki şehir öyle bir şey değil. Altındaki katmanlarla birlikte yaşayan bir şey. Şimdi buradaki şeyi özgürce konuşabilmemiz gerekiyor. Bizi sağaltacak yani bizim çözüme yaklaşmamızı sağlayacak tek şey var. Bunun bir doğru cevabı yok. Bunları bunu bu tip şeyleri özellikle restorasyon gibi çetrefilli bir konuyu ki içinde aynı zamanda kurumsal bir restorasyon da var yani yönetim planı hazırlanması vesaire bütün bu kültür altyapısını sadece fiziksel mekanlardan ibaret göremeyiz bunun aslında bir sosyal mekan olduğunu da kabul etmek zorundasınız çünkü yönetiminde taşeronlar ve işte şeyler bu kurumlar olmuyor yetmiyor yani koruma kurullarının da nasıl çalıştığı ortada yani bunlar da korumaya yetmiyor o zaman bizim yani şey çok kolay aslında. Çünkü bunun içinde zaten bir çıkar yolu yok. AKM'yi öbür yolla çözmek mümkün değil. Mesela eski kültür bakanı e, Günay e, bunun sadece bir finansman sorunu olduğunu zannetti ve bir siyasi tercih olduğunu zannetti. Ben o zaman kendisiyle de konuştum. Yani bu sadece bir siyasi tercihlerin ibaret olsaydı zaten çözülürdü. O e, şeyin klasik e, yönetici tipi içinde bu sorunları çözme imkanı yok. Mutlaka özellikle bu tip e, kültürle ilgili konularda bağımsız e, şeylerin oluşması gerekiyor. Kamusal ortamların ve farklı görüşlerin farklı birbiriyle yarışan farklı fikirlerin ortaya çıkması lazım. O yüzden e, ben AKM'nin hani farz edelim ki restore ettik. Yapıldı. Aslında yönetimi için de gene aynı şeyin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burası İstanbul Festivali'nin ana mekanıydı. Bundan daha önemli bir mekanı yoktu İstanbul evet. Festivali'nin. O zaman bu kurumların... İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın mesela ya da başka kurumların niye katkısı olmasın yönetimine? Sadece onlar kiracı olarak mı yer alacaklar AKM'de? Yani böyle Anladım bir şey. Anladım Kadir'le herkes de bir e, özel, özel sektörde özellikle müthiş bir korku var. Yani aman biz bulaşmayalım. Hani bir şeyler yaparsak kenardan yapalım. Bir de şu, e, iktidarın tarzı hani... ...ben buna böyle karar verdim... ...buna böyle yapacağım deyip birilerine ihale et, ettiği için... ...zaten bize burada pek bir şey yapamayız gibi bir anlayış da hakim. Anladım. İşte tam da sorun bu zaten. Yani Hı. ben tek başına iktidarın sorumlu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Suç tek başına işlenmiyor. Her Hı -hı. zaman <gülüyor> <Taşlıları> <gülüyor> <da var. gülüyor> suçun diğer aktörlerini <gülüyor> görmek var. lazım. Ee, buna suç demeyelim ama eksiklik diyelim belki Hı -hı. daha doğru olur. Ee, burada bir ciddi reformdan... Geçmesi gerekiyor Türkiye'de kamu devlet yani sivil toplum ilişkilerinin e biz hep bu katılım meselesini görüşe almak olarak algılıyoruz. Hmm. Oysa ki bütün kültürel faaliyetler yani kamu kararlarının içeriğini oluşturan bütün bilgi üretimi e, bağımsız olmak zorundadır. Bu şarttır yani bir toplumun ayakta kalabilmesi bir hukuk sisteminin işlemesi için örtüşmemesi gerekir. Yani çünkü bu yaratıcı faaliyetler dediğimiz faaliyetler kiloyla satın alınamaz, metreyle satın alınamaz. İhale ile heykel yaptırılmaz, araştırma yaptırılmaz. Arkeoloji hafriyat şirketine yaptırılmaz. Dolayısıyla mimarlık işi de ihale ile yaptırılamaz. Bu çok açık. Biz şimdi bu kurumsal işlemleri ihmal edip sadece kaba taşa dikilen martıyı tartışırsak eksik kalıyor. Yani Hı. onun arkasında kurumsal işleyişler var. Onları kabul etmiş oluyoruz. İhaleyle bu işler yapılıyor. Eş, dost, akrabaya dağıtılıyor. Evet. Protokolla yapılıyor. Mesela çok komik bir usul var Türkiye'de. Kamu kurumları, kamu kurumlarıyla protokol yaparak proje yapıyor. Ya bu dünyanın her tarafında yasaklanmıştır. Mümkün değildir. Çünkü o ka bilgi kamuya aittir ve herkes açık olması gerekir. Yani hakemin bir futbol maçı düşünün. Futbol maçında hakem de taraflardan birinin kaptanı ve kendisi gidiyor gol atıyor. Şimdi böyle bir mimarlık sektörü olmaz. Yani herkesin eşit koşullarda yarışması gerekir. Fikirlerin özgür bir ortamda e, ifade edilmesi gerekir. Böyle bir sistem nerede görülmüş? Yani hakemin futbol maçında top alıp koşturduğu ve kaleye doğru gitti ve herkese düdük çaldı. Sen şey yapamazsın, hareket edemezsin dedi. Siz alternatifini bilmiyorsunuz ki bir maçı. Yani ben Kabataş'taki Martı'yı konuşabilmem için alternatifini bilmem lazım. Başka hangi alternatifler var? Bunları bilmiyoruz. AKM konusunda böyle bir asimetrik bilgilendirme düzeyinde kalıyor. Yıkacağım diyor sürekli birisi. Buna yargısız infaz diyebiliriz. Önce uygulamayı konuşuyoruz sonra belki tartışıyoruz. Yani bu e, şey e, standartlarına uymuyor. Yani kültür bilgi e, dediğimiz şey böyle üretilemez. Dünyanın hiçbir yerinde üretilemedi bugüne kadar, ee, Türkiye'de de üretilemez. O zaman üniversiteler anlamsızlaşır, meslekler anlamsızlaşır, sanat anlamsızlaşır. Yani kiloyla sanat olabiliyorsa e, o zaman anlamı kalmaz ki metrekareyle mesela tablo satmak gibi. Bir proje böyle hazırlanmaz, ile değil. Hakemlik mekanizmaları olması gerekir ve kritik bir ortam olması gerekir. Yani farklılıklara imkan tanıyan paradigmatik bir ortamda geliştirilmesi gerekir. Ben hakemin iyi olduğunu çok pardon sözünüz evet, kestim evet. ama zaten sona da yaklaşıyoruz. <gülüyor> Şöyle bir şey e, o hal ortamında peki yani zaten otoriterleşen bir şey vardı ama şu anda tam anlamıyla hani daimi bir o hal haliyle devam ediyor. ne zaman biteceği de belli değil. Bütün bu hani Özgür tartışmanın, işte bilginin, e, üniversitelerin işleyişini falan... ...iyice e, elini kolunu bağlayan bir, bir süreç var yani. Daha da zorlaştırıyor aslında. Yok ben kolaylaştığı kanısındayım. Öyle mi? Tamam. Evet. <gülüyor> Çünkü yani burada aşil topu, otoriter hmm. siyasetin aşil topu bur, burasıdır. Siz mesela üstünden tartıştığınız zaman e, kavga birbirini yok etmek üzerine yani bu ulus-devletin kuruluş sürecine bakın hı hı. bu neoklasik modelde bütün topluluklar kendi kültür prototiplerini dikte etmeye çalışırlar ve birbirlerini yok ederler. Oysa ki bizim söylediğimiz şekildeki yani bugünkü iki dünya savaşından sonra gerçekleşmiş olan kültür paradigması ise üniversitelerin bağımsızlığı vesaire gibi şey farklılıkları içinde barındırması nefes almasını sağlar toplumların ve o kolay kolay da yem olmaz o zaman. E, kültür insanları. Daha dirençli olurlar. Çünkü siyaset yutamaz. Çünkü burada bir asimetri var. Burada siz karşı tarafın tabanını da ikna edebilecekken edemiyorsunuz. O hemen e, iktidarın altında yer alıyor. Mesela Sulukule projesinde biz pekala bütün e, iktidarın tabanı da ikna edebilirdik. Çünkü onlar da bu işi Mağdurlarıydı Tabii. ama biz bunu şey üstüne taşınca Ankara üzerinden askıya alınca şehir siyasetini merkez üzerinden konuşmaya başlayınca bu üretilen politik semantik aslında e, işi çok zorlaştırıyor ve şiddet üretiyor o yüzden kültür yoluyla ya da bizim e, bütün mesela Diyarbakır'daki surdaki projeyi mesela hı hı. başka yöntemlerle konuşmayı becerebilsek o zaman yönetimin şeyi değişiyor ona karşı yapabileceği bir şey kalmıyor. Çünkü geniş bir meşruiyet alanı oluşuyor. E ben bunu defalarca yaşadım hayatımda. Depremde gördüm mesela 99 depreminde. Nasıl yan yana geldi insanlar evet. ve devlete adeta şey gösterdiler. Yol yöntem gösterdiler. Habitatta gösterdiler. Gezide gösterdiler. Dolayısıyla bu istenirse olabilir. Yani çok zor bir şey değil. Çok teşekkür ederim Koran Bey. Son bir söylemek istediğiniz var bir şey varsa yine söyleyin. Çünkü programı kapatmak. Ben deneyelim Neyse. diyorum. Yani hakemiyi konuşmayı, Hı -hı. tartışmayı deneyelim. Açık çağrı yapıyorum. yani evet, Bunu becerebiliriz güzel. gibi. Evet, bunun da devamını getirmemiz lazım zannedersem. Bizlere de iş düşüyor. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Evet, programın sonuna geldik. Gelecek haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekonomi, ekoloji.